Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. E, yıllar sonra diyebilirim açık radyo stüdyolarında canlı yayında e, ilk kez tekrar bir masanın etrafında e, dostlarımla buluştuk. Hep birlikte e, açık radyo stüdyolarından e, Koyu Mavi'yi sunuyoruz e, e, Topanideki stüdyolarımızdan. Stüdyoda benle beraber Melahat Akman var. E, i̇yi akşamlar. Ve esas konuğumuz Abdülkadir Elçoğlu, Abdülika, Abdül bizim sevgili dostumuz ve değerli çizer, sanatçı dostumuzla birlikteyiz ve geçen hafta kaybettiğimiz... Erkin Koray'ın kendisinde bıraktığı izler üzerinden ilerleyeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Özellikle kendi kendime bombayı attım galiba. İlk parçayı dinlerken hala ölmediğimi <gülüyor> sanıyorum <gülüyor> öyle, Erkin Koray'ın. Dolayısıyla programı teklif ettiğinde de parçaları ayarlarken de aklıma şey geldi. En son görüşmemiz Erkin Koray'la. Ee, pandemi öncesiydi. pandemiden bir yıl önce de olabilirdi belki ee, ben onun yıllar öncesi ilk karşılaştığımızda daha Bilsak'ta çıkarken e, onun hayatıyla ilgili şeyler çizmek istediğimi söylemiştim ama çok daha gençtim o zaman o da bana şey demişti bizim arkadaşlarımız var demişti onlara yapar demişti hiç gerek yok falan diye biraz bozulmuştum böyle ee, pandemi öncesi e, bana şey dedi ...sana bazı şeyler anlatacağım dedi... ...onları e, çizer misin dedi... ...çizgi roman olarak falan... ...tabii hayatıyla ilgili... E, ...bir kısmını işte telefonda konuşurken... ...anlattı falan böyle... ...ama dedi... E, ...Kanada'dan döndükten sonra dedi... Bu, ...buna girişiriz dedi... ...öyle bir kitap hazırlarız dedi... E, ...ben de tabi Damla'nın daha önceden... E, ...yeni albümler yaptığını... ...onlara e, sunacaklarını... ...belirttiğinde... he dönüyorlar dedim... ...o şey yapacaktık... ...fakat ölüm haberi geldi... ...dolayısıyla ben yine yapabilirim dedim ama... ...böyle hayat hikayesi falan olarak değil... ...benim... ...ona bakışımdan... ...başlayarak... ...bir dizi oluşturabilirim dedim... ...sendeki şarkıları seçerken... ...o... ...benim kafamda yeniden tasarladığım... ...kendi hayatımdan bakarak tasarladığım... ...çizgi romanın... ...sıralaması gibi de oldu... Özellikle şimdi biraz sonra ilk parçasını, ilk planı yer vereceğiz. Ee, benim doğum tarihimde yapmış. Dolayısıyla öyle başlıyor. Ee, ve de e, ben bugün rock dinliyorsam Erkin Koray yüzünden dinliyorum. Çünkü ilkokul 3'te ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım. Onun ilk defa bir konserliği izledim. Ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Gerçekten hele o dönem için o kadar farklı ki hem yaptığınız kendi kişiliği e, hem Türkiye duruşu. Türkiye için zaten farklı bir şeydi o. Ee, dolayısıyla 1962 yılında ben doğduğumda e, Erkin Koray ilk albümünü yapmış. O da zaten 20 yaşındayken yapmış onu galiba. E, bir Eylül akşamı. Onu dinleyeceğiz şimdi. E, dolayısıyla benim hayatımla onun e, ilk plağı başlıyor. Benim için çok ilginç geldi. 1962 çok, yılında yaptı. E, özellikle parçada e, 20 yaşında 1962'deki bir Türkiye'de yaşayan gencin, Alman Lise'li bir gencin e, rakı radyoda duyuyor. Radyoda ne kadar duyabildiyse. Biz hep e, rock şey yaparız, e, böyle diye falan seslerle yaparız. Bu kadar e, umursamaz tavırlı bir vokal. Şimdi <gülüyor> düşündüğümde e, çok ilginç geldi bana. E, ilk, ilk defa karşılaşan bir müziği kendi tarzıyla yorumlaması ve bunu da 20 yaşlarında yapması e, ve de e, biri sokak ağzıyla yapması aslında o çocuk bir Alman lisesinde okuyan e, baba e, şair, anne konservatuarda piyano hocası evet. klasik müzikten gelen birisi modada yaşayan bir aile ve rakı 20 yaşında bu şekilde çözümleyip ve kendi üzerine bir gömlek gibi alıyor ve ilk pilayla bir Eylül akşamıyla çıkıyor dinleyelim o zaman Akşamı Erkin Koray'ın ilk 45'liğiydi 1962 yılında çıkmıştı. Tabii şimdi 45'lik deyince genç, genç nesil onu single diyebiliyoruz ama 45'lik eski kuşak olduğumuz için. Ee, özellikle ben bunu plak alanlara baktığımda 45'lik deyince şey diyorlar 45 yılında mı yapılmış diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Erkin Kore'in benim için hem başlangıç hem de böyle daha sonradan işte bu parçasını dinlediğimde yeni bir keşif yapmışım gibi. Halbuki ilk parçası ee, tabii kayıt biraz cızırtlı ve kötü evet. olduğu söyleyebilirim ama parçaya baktığımızda gerçekten ilginç bir vokal var. Evet. Ee, bunun arka yüzünde de İngilizce bir parça kullanıyor. Yani şimdi hani biz hep tartışma yapıyoruz ya İngilizce mi Türkçe mi? bayağı yürekli bir hareket yani bir yüzünde bir İngilizce bir de 20 yaşında buna teklif geldiğinde plak yapılması geldiğinde 16 yaşındayken Alman listesinin grubunda ilk defa sahneye çıkıyorlar. Galatasaray listesinde çıktıkları o konserden sonra da bir sürü teklif geliyor. Fakat bunlar çok daha ufak oldukları için yaşları işte Damdassyon'da veriyorlar, bilmem Üsküdar Amerikan Kız sesinde veriyorlar. ...bir de dikkatimi çekti... ...neden kız falan diye... ...Erkin Koray'ın karizması o günden başlıyormuş çıkıyorsa <gülüyor> ...ve grubun ismi bir anda... ...Erkin Koray bir ritimciler oluyor... ...yani bir anda evet. şey çıkıyor... ...kardeşi Korkut Koray... ...davulda yer alıyor... ...ve o ilk grubunda da piyano çalıyor... ...yani gitarla... Esas e, başlangıcı piyano... E, ...annesinden dolayı... Evet. ...baya klasik müzik üzerine... ...piyano eğitimi alıyor evde zaten... E, ...fakat o radyoda duyduğu rock müziğinden dolayı e, başka bir yönelime giriyor. Fakat gitar olmadığı için o piyanoyla kardeşi de e, evde ilk şeyleri, e, bateriyi tenekelerle <gülüyor> bilmem neyle bunlar çalışmaya başlıyor. Sonra e, Alman Lisesi'nin ekibinde yine piyanoyla çıkıyor. E, ve daha sonrasında da gitara girecek ama o baya bir aşama kaydediyor. Onu da öyküsü var zaten. <gülüyor> E, Sonra... Ben bayağı konuşurum. Yok yok çok güzel. Ben e... zaten hayranlıkla dinliyorum. <gülüyor> Çünkü şey ayaklı bir tarih şeklinde hepsini. Bütün e... anekdotlarla birlikte anlatıyorsun. Benim de o döneme baktığımda... ...şimdi 62'de ben doğmuşum, etmişim. E, gitar diye bir ka kavram yok. Yani bir klasik gitarı biliyoruz. Elektro gitar e, sesine yabancı parçalardan adept ama... ...onun ne olduğunu da bilmiyoruz. Mesela o ilk gruplarında... ...davul... E, Efendim piyano, akordiyon, e, işte ne bileyim saxofon olabiliyor. Hani evet. gitar o şekilde kullanılmıyor. E, dolayısıyla bu dinlediği seslerden ilk önce gitarı şey yapıyor. Klasik gitara e, yüksek kaldırımdan bulduğu bir operör yerleştiriyor. Ona amfi bağlıyor fakat Korkut Koray'ın dediğine göre... E, Evdeki radyoya bağlılar. Radyo da o dönemde çok değerli. Babası <gülüyor> çok değer veriyor radyo. Radyo'yu imklak ediyor. Müzikler <gülüyor> sabirleri <intilak gülüyor> Radyo bir de o dönemin şey ilk defa müzikleri de dinleyebildiğim bir yer. Sadece ajansa değil. Doğru, yani doğru. Tek radyo zaten. Ee, öyle bir e, denemelerden geçiyor. Bunlar bir gün e, 16'lı 17'li yaşlarında yürürlerken e, Ergin Koray bir e, müstakil bir evde bir gitar ses duyuyor. ...bu gitar diyor... ...hemen aklıma şey geldi... ...ESD'sinin... E, ...vokalistinin anlarında vardı... Çakberi duyuyor... ...gidip evin kapısını Kapı. çalıyor... ...bu çalan... E, ...burada kapının önünde bekle... ...ben çalacağım diyor... ...hizmetli falan... <gülüyor> ...aynı onun gibi... ...gidiyor Erkin Koray... ...kapıyı çalıyor... ...tak tak diye... ...kapıdan bir adam çıkıyor... ...Amerikalı... ...onla İngilizce konuşmaya başlıyor... ...diyor ki... ...bir gitar sesi... ...geldim... ...o da davet ediyor içeri... ...gitarı görüyor falan... Ve oradan e, Korkut Koray'ın anılarında da gitarı e, parasını verip mi aldı yoksa adam mı hediye etti bilmiyor o da. Ondan sonra o, e, onun klasik bildiğimiz gitarını o günden sahip oluyor ve e, gitara ...o şekilde müziğine sokuyor... ...yani bu, bu da ilginç Çok bir anı... ...bir de babasının o gitarı kırdığını... E, o ...okudum bir yerde... <gülüyor> ...her ne kadar kafamda kırdıysa da... ...bende de müziği kırmış oldu... ...ve ben böylece ha. atıldığım gibi... ...bir şeyler okudum ama her okuduğuma da inanmamak lazım... Tabii ...vallahi bilmiyorum ki ama benim... ...kendimden gideceğim dedim ya... <gülüyor> evet, ...biraz doğru. sonra hani çalacağımız bir parça var... Evet. ...orada gittim dediğimde... ...ondan sonra da ben evde... E, ...neydi o... E, ...mandolin falan bayağı şeyi kırdım... <gülüyor> <orası>. <gülüyor> ...evet... Şimdi ne dinliyoruz? Şimdi de e, ilk, albümün, e, ilk albümün... ilk albüm diyorum. İlk planın arka yüzü İngilizce olarak yaptı. Evet. It's so long... So long e, Erkin Koray'ın ilk 45'liğinin arka yüzüydü. 1962 yılında 21 yaşında kaydetti evet. ilk 45'lik. E, işte ondan sonra da e, eski dönem askerliğe gidiyor. iki yıl süren bir askerlik 1965'te de e, dönüyor e, askerden. Askerden döndüğünde de insan ne yapar? Türkiye'de yeniden ben plak kayıtlarına sahip. Şey Erkin Koray Almanya'ya gidiyor. Almanya'ya niye gider? Zaten Erkin Kore'nin öyle bir şeyi var. Şimdi yani Kanada'dan dönecek diye bekliyordum dedim. Erkin Kore hep hayatımda Hollanda'dan dönecek, bilmem nereden dönecek. Hep böyle bir şey var. O günden de Almanya'ya gidiyor. Kendi dediğine göre Almanya'ya gidip e, Hamburg'da hani bu Beatles'ın önemli konseri olmuştur bir kulüpte falan. O kulübe gidiyor. O kulüpte insanlarla tanışıyor. Oradaki müzisyenlerle tanışıyor. Ve Türkiye'ye döndüğünde de ...uzun saçlı... E, ...olarak geri dönüyor... Sazlık, evet, e, e, ...kıyafetleri de değişiyor... ...o bildiğimiz Erkin Koray... ...dönemi başlıyor ondan sonra... ...ve 1968'de... ...benim önem verdiğim bir parçası... E, ...tekrar bir kontrol edeyim... E, ...meçhul... ...meçhul... Mi? E, ...gerçekten bu 1968 yılında... ...altın mikrofon yarışmasına... ...katıldıkları parça... E, Hala bugüne kadar çok sevdiğim bir parçasıdır ve bu yorumuyla çok seveceğim. Ama dediğim gibi eski kayıt olduğu için çıtırtı olabilir mi bilmem şey olabilir mi? Onun için de özür dileriz. E, dördüncü olmuş bu parça ama bence e, muhteşem bir parça. Sonradan plak olarak çıktığında satış çok e, yüksek oluyor. Evet. İlginç, sevimli bir parça ve biraz önceki vokale de baktığımızda, hatta ben burada dinlerken Meral'in şey dedim, ya ne saçmasın bir vokal dedim. Hani <gülüyor> yani o kadar e, farklı bir yorum yapıyor ki, o kadar sanki Türkiye'nin gerisinde baya bir rock roll dönemi var diyebilirsin. Çok güvenli. Evet, bilmiyorum. çok hem de nasıl? Şimdi isterseniz Meçhul'ü dinleyelim. Erkin Koray ve Yeraltı dörtlüsünden meclülü dinledik. 1968 yılından da bu kayıt. Evet, altı mikrofona katıldıkları ve dördüncü oldukları meraklı şeydi. Birinci kim olmuştu dedi? <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. <gülüyor> bakmadım ona öyle. Ee, şimdi 1968 yılında yapılmış bir parça. Tabii ben yine Erkin Koray'dan bir haberi. Ee, fakat. İlk okula girmişim çünkü 1968 yılında. Hatta onla arkadaşlarımla da karşılaştım da bir baktım 68 yılında tamam dedim ilk okuldan 68 kuşağında <gülüyor> e, hesapta. herkes üniversitede okur filmlerde. <gülüyor> fakat e, dediğim gibi hep bir bağlantı kuruyorum. E diyorum bu parçayı da dinlerken hep aklıma şey geliyor. Eski böyle yazlık açık hava sinemaları <gülüyor> da geliyor. Yani o Türk filmleri bilmem ne. E, Tabi çocukluğumda Mesela İstanbul'da ben Boğaz'da oturmuştum. Köprünün olmadığı bir İstanbul. Tabii. Ee, Hiç. Yazlık açık hava sinemaları. Var. Yani iki günde bir film mi değişir? Her gece oraya gidilir. Evet, ee, evet. Bilmem ne. Ve ben de şeyde otururum. E, aileden ayrılıp en ön sıralara geçilir. Orada Kovay filmlerine bakırız, Kovay filmlerinde böyle Kızılderililere ben hayranım. Ee, yine o Arnavutköy'de iki tane açık hava sineması vardı, bir tane de kışlık sinema vardı. Arnavutköy dediğim Boğaz'daki evet. Arnavutköy, yani <gülüyor> ilçe olan Arnavutköy evet. değil. Ee, o sinemalardan biri dayının sineması diye derdik, öyle giderdik. Ee, bir de aşağıda bir sinema vardı. Fakat Arnavutköy ilkokulunda okurken ben, e, üçüncü senemdeydi galiba, okul aile birliğinin bir yardım konseri oldu e, şeye. ...o konserde çeşitli isimler var... ...Necat Uygur var mesela... ...tiyatrosundan bir bölüm yapıyor... ...dansözler var... Işi diyelim e, ...Türk müziği okuyanlar var... ...bir sürü insan var... ...orada ben o gece... ...Kızılderililerden biri canlandı... ...film olarak izlediğim... E, ...çünkü... ...sahneye çıkacakken oradaki bekçi kulübesinde... E, ...giyiniyorlar... Kulis, ...kulis gibi olmuş buna... <gülüyor> ...tam oradan ben çocuğu... ...geçerken içeri bir baktım... ...ışık yanıyor, o bekçi kulübesinin... ...orada kızılderililer var... <gülüyor> ...kafamı bir diktim... ...baktım böyle... E, ...bol paçalı pantolonlu... ...adamlar bilmem neler... ...uzun, Uzun saçlı böyle... Abi, ...hele bir tanesi var... Böyle, ...tam reis gibi falan böyle... ...biraz e, yürüyüşü değişik... ...falan böyle... ...neyse beni görmediler ama ben bakıyorum... ...hayran hayran bir süre sonra tamam dedi ataman sahneye çıkıyoruz falan <gülüyor> ataman kim ben kimim falan derken yeraltı altı dörtlüsüymüş o bir de sahneye çıktı <gülüyor> ama ben çok sonra bunu öğreniyorum sahnede bir çıktılar hiç ilk defa duyduğum şeyler e, gitar dedik yani evet. gitarımı duydum falan. ne gitara bilmiyorum ki ben hiçbir şeyi ve sadece aklımda kalan na na na, na, na <gülüyor> bir şey o gün hayatım değişti ee, şöyle bir şey. Ben o gün e, ne bilirdik okul çayları olur falan filan. İşte Erol, e, Erol burç falan e, çalınır. En hızlı müzik onları biliriz. Dans yapar insanlar falan. Bu dansa da değil başka bir şey olacak burada. Ee, i̇şte ne bileyim yabancılardan Engelbert Humperdin işte Tom Jones falan. <gülüyor> Tom Jones da tam, dikkatimizi çekiyor ama bu onun gibi de değil. Tarifsiz bir şey olmuş yani o sıra. Ee, Tabi ertesi gün ben e, böyle mandolim falan var evde. Onu kırıyorum. Ediyorum. <gülüyor> bağır, bağır, bağırıyorum. deden bana şey diyor. Mazhar Osman'ın gözüküyor olsun. Osman <gülüyor> evet, bakır gibi bir işte. şey. Ondan sonra e, ne, sen diyor yeğeci olacaksın? Yeğene ya falan diyor <gülüyor> Bir denir denirdi değil mi? Tabii Doğru. şimdi. Ondan sonra o gün o dinlediğim parça sana bir şeyler olmuş. Ya. Zaten o aklımda kalmış. Erkin Kore'yi kaç yaşında oluyorum işte o 69'da çıktığına göre 7. Yok ben onu daha gecikmeli işte. 9 10 yaşlarında. 9 10 doğru. yaşlarında diyorum artık ve ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. <gülüyor> Meralle konuşurken de ben senden önce dinlemişim. Evet. Yani yaş olarak da önce dinlemişim. Meral 21'de mi sen? Ben evet 21'de benim Erkin Koray maceram hani Erkin Koray'ı dinlemek maceram vardı. Ama e, 91 ya da 92 yılında tam tarihi hatırlayamıyorum ikisinden biri olmalı. İlk rock konserimdir benim Erkin Koray. ve ...Abdül'le aramızda bayağı bir yaş farkı oldu... <gülüyor> ...bu şeyle ben çok geride kaldım ama... ...daha önce televizyonda bile bir hak konseri görmemişken... ...böyle ışıklar, müzisyenler... ...Erkin Koray zaten hani ufak tefek bir adam ama... ...sahnede devreşmesiyle birlikte... ...böyle yani... ...Allah'ım ...iyi ki bunu dinliyorum ben... ...başka bir şey dinlemeyip de rak ki müzik dinlemişim diye... ...ilk dua ettiğim an ondur herhalde... <gülüyor> ...fakat ben... ...yani... Ölü bir tarz falan diye bilmiyorum bu nedir diyorum yani o kadar şey ve bu tabi şeydi Erkin Koray muhteşem grupla da dinlemişiz işte yeraltı dörtlüsü falan ee, ama o günü unutamam ondan sonrası da her şey değişti ee, bir aşağı başladı bende ee, böyle mıh gibi <gülüyor> e, takıldı o sekiz yaşında dokuz yaşındaki halimde o şey yeraltı dörtlüsüyle birlikte sana bir şeyler olmuş evet. değil mi onu dinleyeceğiz şimdi, şimdi. Koray ve yeraltı dörtlüsünden 1969 yılı kaydından sana bir şeyler olmuşu dinledik. Evet işte. Ondan sonra da bana gerçekten bir şeyler oldu ilk <gülüyor> işten sonra. Yani çocukluktan itibaren ben devamlı radyo ile yatardım yani müzik dinlerdim. Ama rakla yani rak olduğunu bilmeden ilk tanışmam. Ondan sonra farklı bir bir şeye girdi işte. ...sivitler başladı, süzü kuadrolar başladı... Evet. Ee, ...sonra o da yetmedi... ...işte Deep Purple'lar başladı... ...aşama, aşama, aşama, aşama... Ee, ...ama hala bugün dinlerken bile... E, ...baktım da... ...bu parçayı böyle dinlerken... ...o şey e, neydi... ...sahibinin sesindeki köpek gibi oluyor... <gülüyor> donuyorum. ...ve her dönemde bu bana aynı etkiyi yapmıştır... Yani ...bu yorumla, bu şeyle... ...bir de parçanın girişinde... Ee, ...bir konser... E, görüntü, ...sesi gibi oluyor... ...sanırım o da... Şimdi dinleyeceğimiz şarkı... Hem pardon ben önceden evet, e, evet, girdim evet, olaya... Evet, evet, ...biraz doğru. önce konuştuğumuzdan... Evet. ...şimdi... E, ...biraz e, ilerideki parçada da... ...öncesinde bir e, konser gibi... E, ...ses duyacaksınız... ...zaten e, sana bir şeyler olmuştan sonra da... ...ilahi morluk... ...şimdi... ...baktığımda o şarkı sözlerine baktığımda... Ya Türkçe ama ilahi morluk yani bir kavga aslında mı yazılmış bilmem ne nedir bu zorluk? Nedir bu zorluk? Ee, Çoktandır sorduk ilahi morluk sözler ve, bundan ibaret. Ve <gülüyor> tamamen buna bakır sanki bir tomar söz okumuşsun gibi e, geliyor dinlemişsin gibi geliyor. E, ve sonrasında baktığımda rakta da böyle bir şey var sadece bir parçayı dinlemekle değil... Üzerine devamlı bir şey öğretiyorsun. Nerede e, da? ama çok az sözcükle bunları nasıl e, toparlıyorsun? Ve dediğim gibi bundan sonra da benim işte e, zaten e, bir takım insanların şey diyorlar ya, Deep Purple'a yönelik yapılmış. Sanmıyorum ama e, gerçekten benim dünyama işte daha sonrasında Deep Purple'lar giriyor, işte Zeppelin'ler e, Le giriyor, King Crimson'lar giriyor ama hep bunun başlangıcı buradan geçiyor. Mesela ben Şeyde de e, mesela hafif kalıyor ya şimdi. Sibit. E, <gülüyor> evet. Neydi? Süzü kuatro. Hala bunları önemserim. Mesela Süzü kuatro bugün konser veriyor denirse ya İngiltere'ye gidip izleyeyim mi derim. E, onların duygusu hiç bitmiyor bende. Dolayısıyla e, bunların ilk başlangıcı Erkin Koray'dı ve ikinci önem verdiği parçası da İlahi Morluk. O zaman dinleyelim. Koray'ı anıyoruz e, kaybının ardından e, stüdyoda Meral Akman ve Abdülika ile beraberiz Abdülika kendi hayatındaki izlerle birlikte bize anlatıyor kendi Erkin Koray'ını ve İlahi Morluğu dinledik 1971 yılından e, o döneme göre özellikle evet. çok farklı ve değişik bir şarkıydı gerçekten bir de tabi o vokal tarzı bilmem yani kendine has bir yorumu var e, biraz sonra vereceğimiz de sözleri çok kısa tuttuğu bir parça ve sanıyorsunuz ki yani bir şey söyleyecek ve devamlı o duyguyla ile gidiyor isterseniz onu dinleyelim <gülüyor> İsmi de öyle gel bak ne söyleyeceğim diyor ama bakalım ne söyleyecek hakikaten <gülüyor> bak ne söyleyeceğim? Yeraltı dörtlüsüyle Erkin Kore'in birlikte yaptığı son 45'lik evet. olduğu gibi bir not var ama doğru bilgiler sende. Benim de şimdi kafa karıştı ama sanırım öyle. Fakat Yeraltı dörtlüsünden biraz bahsetmek gerekirse Erkin Kore'in e, bütün dönemleri içinde e, en önem verdiği yani grup çalışmasını en iyi yaptığı gruplardan biri. E, yeraltı dörtlüsüyle de e, o da dönemin dergilerine falan baktığımızda Aynı evde kalıyorlar, bir komün evi gibi adeta ve birlikte yaşıyorlar, birlikte e, geziniyorlar ve çok e, iyi bir grup e, şey oluşuyor. Zaten çıkan soundtan da onu anlayabiliyoruz. E, dolayısıyla ayrıcalıklı bir yere sahip. Zaten en son Ahmet Güvenç ile tekrar hani konserlere evet. çıkma sıfı. E, çok önemli gruplarından biri. Hem Ahmet Güvenç hem de... bas çalıyor. Bas, bas evet. E, o da bir dönem yer alıyor. Dolayısıyla e, önemli bir grup ve e, rock tarihlerinden de güzel işlerin çıktığı bir dönem. Şimdi sırada sen yoksun diye var galiba. Evet. Ee, şimdi ilk arabesk tanımaması galiba şeyli oluyor. Şaşkın ne oluyor ama e, yine bir e, ezgilerin hafifçe girebildiği e, bir parça diye hatırlıyorum. E, sen yoksun diye. E, bunda da e, 1972 senesinde evet. aynı sene Müslüm seste yine Burhan Bilgin yazıyor <gülüyor> burada söz ve müzik için aynı sene. Aynı sözlerle evet. ve aynı besteyle bir iki yerde söz değişik seslendirmişler. Hangisi önce Hı -hı. aynı anda mı plak şirketi yüzünden mi öyle bilmiyorum. Doğru, ama... Benim de tam bilgim yok ama yine bir e, şey e, yapılmış bir parçadan e, cover yapıldı ama rak versiyonu ya bayağı evet, rock evet. bölgesinin kuvveti oldu. İki defa oldu. kaydetmiş galiba bunu Erkek Koray. versiyonu oldukça. Evet. E rock. şimdi dönemler arasında dinlerken şimdi Erkin Koray'ın işte bir kıza aşık olursun falan evde bunu dinlersin hem rak hem <gülüyor> o. <şeyi. gülüyor> Sen yoksun diye. <gülüyor> ...diye 1972 yılından Erkin Koray'dan bir kayıttı. Bu akşam Erkin Koray'ın daha çok ilk dönem şarkılarından bir seçki dinledik... ...bir şarkıyla daha veda edeceğiz... E, ...haftaya da devam edecek gibi gözüküyoruz... ...çünkü... Evet, e... ...saatlere sığmayacak kadar... ...büyük, engin bir diskografi var... ...önümüzde... ...şimdi zaten bir baktım... ...72 yılına kadar falan gelmişiz... Yani, yani, ...60'larda... ...ama e, çok bilinmeyenlerine yer verim... ...veyahut hapsada artık insanların... E, ...hapsalarında kalmayan... ...ve sürprizli yani... ...rak e, tadının kuvvetli olduğu parçaları... E, benim de hayatımda önem taşıyan dizisi haline verdik e, dolayısıyla e, Gülçin sağ olsun bir programın ikincisini yapalım dedi e, de çok ona, tadı e, damağımızda kaldı hakikaten e, e, meracim sen de iyi ki bizle beraberdin çok Meral Akman'la beraberdik Abdülkadir Elçoğlu, Abdülika ve Meral Akman, Meralika, <gülüyor> Meralika, evet, değil mi isim benzerliği de evet, var evet. böyle. Senin ismin hatta ilam kaynağı olmuştu tabii değil mi? tabii. Abdülika'nın esinlenip Meralika oldum. Bana e, dergideyken bir mektup gelmiş ki kim bu diyorum Meralika falan. Ondan sonra yıllar sonra onu söyledim ben. <gülüyor> Doğru. Abdül'u sıkıştırıp adımı sizden esinlendim deyip. <gülüyor> E, haftaya o zaman Vallahi, herhalde aynı kadro devam şimdi edeceğiz. Baktım e, son bir şarkıyla bu akşam geldikten 24 program bir şey yapabiliriz <gülüyor> hani, e, Gerçekten e, farklı bir e, kişiydi Erkin Koray. E, yani dinlediğimiz şarkılarda Rak's'in ilk başladığı dönemler dünyadaki Rak'ı artık radyoda duydukları ile vesaire ile. Hatta ilginç bir şey var gitarı bile e, Almanya'ya gittiğinde. İngiliz bir gitar, sen gitar çalmasını bilmiyorsun diyor. Ondan sonra diyor yani çalıştım, ettim falan diyor. Yani e, dolayısıyla her yeni yeniden yapılmış ve e, çok farklı ve yaptığı şeylerin de arkasında duran bir isim olarak görüyorum Erkin Kore'yi. Çok da büyük bir öğretmen ama öğrenebilirsin Hani çok e, benim çok şey olmuştur üzerimde hani öğrenmişimdir bir sürü şeyi. E, dolayısıyla e, bir sürü anımız var. Biz programda da güldük bazı şeylerde ama e, onu hatırladıkça o dönemdeki e, şeyler aklımıza geliyor. Aslında ben hala öldüğüne inanamıyorum. Yani yaşıyor gibi geliyor. Bir yerden çıkacak gibi geliyor. E, dinlerken de hep onu hissediyorum. E, böyle bu hislerle hazırladık programı diyelim. O zaman hangi şarkıyla veda ediyoruz onu da sen ee, söyle istersen. Benim için önem taşıyan parçalardan biri tarih olarak da 73 yılında yaptığı mesafeler hala bile bugün benim için etkilidir ve müzikal olarak da çok güzel bölümleri vardır. Onunla bitirelim dedim. Haftaya ikinci bölümde buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Leyan ve Sunan Gülçin Orgun